Sevgili dinleyiciler bir felsefe vakti programına daha hoş geldiniz. Bu programda size holokost sonrası felsefelerden bahsetmek istiyorum. Yani Avrupa'nın yaşadığı 2. Dünya Savaşı boyunca Yahudi halkından yaklaşık 6 milyon kişinin öldüğü Yahudi soykırımından sonra felsefeyi nasıl yapabileceğimiz hakkında bir sorgulama gelişti. Bu sorgulamanın başını çeken filozoflardan birisi de Emmanuel Levinas'tır. Holocaust felsefesinin başlatıcısı düşünür olarak ama sadece Levinas'tan değil, aynı zamanda onun felsefi kariyeri boyunca birlikte düşündüğü Maurice Blanchot ve Jacques Derrida gibi arkadaşlarının da böyle bir sorgulamanın felsefede gelişmesine nasıl katkılar yaptıklarından da bahsedeceğim. Emmanuel Levinas'ın 1935 yılında yayınladığı Kaçış Üstüne"yle başlamak istiyorum. Kaçış Üstüne de Emmanuel Levinas varlıktan çıkmanın imkanını sorgular. Yani aşkınlığın imkanı üzerine düşünmeye başlar. Emmanuel Levinas yaptığı bir söyleşide şöyle der. Benim felsefem aslında nazizmle ilgilidir. Nazizmin tecrübesinin, asa bu tecrübe yaşanmadan evvel bir ön hissi, veya bir beklentisi, bir felaket beklentisiyle düşünmeye başladım ben. Daha sonra da her şey yaşandıktan sonra, yani felaket olup bittikten sonra, başımızdan geçtikten sonra bu felaket üzerine düşünme mecburiyeti ve sorumluluğuyla devam ettim ben felsefe yapmaya. Kaçış üstüne de dolayısıyla varlıktan çıkma sorunu ilk önce Bizi şaşırtabilir. Nasıl varlıktan çıkabiliriz ki? İnsan sadece varlıktan ölerek veya intihar ederek çıkabilir gibi gelir. Ama aslında ölerek de varlıktan çıkmanın imkanını daha sonra sorunsallaştırmıştır Levinas. Ve onun için asıl felsefi soru intihar edelim mi, etmeyelim mi gibi bir soru değildir. Aslında burada varlığın ağırlığından nasıl kurtulacağımızla ilgili bir Soru sorar ve düşünme üretmeye çalışır. Aslında politik atmosferden dolayı da bunun yaşandığını öne sürebiliriz. Çünkü söylediğimiz gibi nazizmin, faşizmin yükseldiği yıllarda Levinas yazmış, kaçış üstüneyi. Yani nasıl kaçabilirim? Bir kaçma arzusu var. İçimden gelen bir kaçma isteği var ama kaçmanın da imkansızlığı. Nedir tam olarak fenomenolojik düzlemde varlığın ağırlığı? Bunu Levinas Hitlerizmin felsefesi üzerine düşüncelerde kendi bedenine çakılı olma deneyimiyle ilişkilendirir. Yani Yahudi olarak görülmek veya siyah olarak görülmek, şu veya bu şekilde ırksal e, stereotipin içine sıkışıp kalmak ve bunun dışına çıkamamak diyebiliriz belki de. Yani kendinden dışarı çıkmak ve başkaya doğru gitmek, başka olmak imkanı. Aslında burada Levinas'ın düşünmeye çalıştığı şey bunun imkansızlığından bahsediyor ve bunu yapamadığımız için varlığın ağırlığının üzerimize çöpmesi söz konusu. Ve şunu soruyor kendi kendisine kaçış üstüne de acaba haz veya bir hazın peşinden gitmek haz yaşantısı beni varlıktan çıkarmaya yeter mi? Yani mümkün kılar mı varlığın üzerimdeki bu ağırlığını? Aşmama Ve orada hazla ilgili olumsuz bir tavır alıyor Levinas Diyor ki haz evet varlıktan bizi dışarı çıkarır gibidir ama sonra haz sona erer ve insan tekrar kendisine döner veya bulunduğu yere tekrar düşer. O ağırlığı tekrar yaşar. Bulantıdan söz ediyor ki o dönemde Sartre'ın da bulantı deneyiminden söz ettiğini biliyoruz. Ünlü eserinde bulantıda ve... Aslında bu tür yaşantılardan söz etme yalnızca öznel deneyimlerden konuşma anlamına gelmiyor. Bu duygulanımlardan söz ettiğimiz zaman aslında ontolojik bazı e, yapıları veya e, özleri, durumları da betimlemeye çalışıyor yani bu filozoflar. Bunun temeli Heidegger'de. Çünkü duygulanımlar, duygular hiçbir zaman öznel yaşantılardan ibaret değiller. Dünya bize o duygularda belli bir biçimde açılıyor. Biz kendi kendimize ifşa oluyoruz. Dolayısıyla duyguların ontolojik bir anlamı var ve bulantı yaşantısı da yine bir sıkışmışlığı, bir tahmülsüzlüğü, bir dışarıyla ilişki kuramamayı anlatması açısından önemli gibi duruyor. Levinas kaçışın imkansızlığıyla bitirir, kaçış üstüneyi ama felsefesinin temel sorusunu da böylece dile getirmiş olur. Aşkınlık nasıl mümkündür, kendimden nasıl çıkıp başka olabilirim ama tabii bu kendinden çıkmak, kendinden geçmek, vecd veya kendini kaybetmek anlamına gelmemeli. Yani hem kendin kalarak hem de kendinden çıkmanın imkanı verili olarak var olmak nasıl mümkündür? Levinas'ın Hitlerizmin felsefesi üzerine düşüncelerine baktığımızda bu kısa bir makaledir. Kaçış üzerineyle aynı dönemde yazılmış olan, hatta ondan biraz daha önce yazılmış olan. Burada Levinas'ın evrenselceliğin, ve nesnelci düşüncenin ayrımcılığı ve ırkçılığı önleyebileceğine dair şüphelerini dile getirdiğini görüyoruz. Aslında bu makale Levinas'ın aydınlanmacı düşünceden bir Yahudi olarak şüphesini ifade eder. Çünkü azınlıklar evrenselci bir düşüncenin, objektivist bir düşüncenin sağlam bir özne düşüncesinin, kogitoda temellenen yani bedenden ayrı olan ve düşünceyle benim özdeşleştirildiği bir düşüncede böyle bir felsefenin çerçevesi altında daha güvende olduklarını hissedebilirler. Çünkü burada bütün insanların insan olarak eşitliği de savunulmaktadır ve özgürlüğü de savunulmaktadır. Akli zeminde seçim yapabilme hakkı her insana tanınmaktadır. Dolayısıyla bu tür bir aydınlanmacı düşünce güvenli bir şemsiye sunabilirmiş gibi görünür. Ma Levinas daha nazizmin yükseldiği yıllarda bundan şüphe etmeye başlar. Eğer Avrupa düşüncesinin esası buysa ve Avrupa kültürü içinde geçerli olan düşünce buysa, faşizm nasıl? ortaya çıkabilir ve ayrımcılık ve ırkçılık nasıl bu kadar hayata hakim olabilir. Bunu sorgulamaya başlar ve şöyle der Levinas, aslında modern felsefe geleneği ruh ve beden ayrımıyla ve beni düşünceyle özdeşleştirmek suretiyle çok temel bir hata yapmıştır. Nazizm aslında ilksel bir, hissi ifade eder. Bu da ben ile bedenin özdeşliği hissidir. Biz fenomenolojiye baktığımızda özellikle Husserl'in fenomenolojisini ben ile bedenin özdeşliğinin yaşayan beden veya benim kendi bedenim mevhumunda ortaya koyulduğunu, kabul edildiğini, düşünülmeye başlandığını görüyoruz. Elbette nazizmde ben-beden özdeşliği biyolojist ve ırkçı bir biçimde düşünülmektedir. Ama aslında burada gerçekten düşünülmeye değer bir yola çıkış noktası vardır. Özellikle çok yapılması zor hareketleri yaptığımızda ve bir takım sınır deneyimlerde benim aslında bedenimden ayrı olmadığını bedenimle özdeş olduğunu hissederiz ve Levinas bizi bu başlangıç noktasını ciddiye almaya ve buradan yola çıkarak ayrımcılıklarla, ırkçılıklarla mücadele edebilecek felsefeler geliştirmeye davet eder. Dolayısıyla fenomenolojiye büyük bir inancı vardır Levinas'ın ama fenomenolojinin saptamalarını veya temel kavramlarını göz önüne alan bir etik ve politik düşüncenin nasıl mümkün olacağını henüz görememektedir ve bir arayış içerisindedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Levinas ailesinin büyük bir kısmını kamplarda, eksterminasyon kamplarında, ölüm kamplarında kaybeder. Eşi, Morris, arkadaşı Maurice Blanchot'un yardımıyla hayatta kalır, İkinci Dünya Savaşı boyunca gizlenmek suretiyle. Kendisi de Fransız ordusunda asker olduğu için yakalandıktan sonra öldürülmez. Uluslararası bir takım anlaşmalar sayesinde ve çalışma kamplarında İkinci Dünya Savaşı'nı geçirir. Stalaklarda İkinci Dünya Savaşı'nı geçirir. Anılarında ve bu küçük bir parça vardır. Özellikle "Zor Özgürlük" adlı Derleme kitabında yayınlanmış olan burada kamplarda nazilerin, nazi askerlerinin kendi e, Yahudi ve işte Fransız askerlerini nasıl insanlık dışı muamele ettiğini anlatır. Aslında insan gibi davranılmadıklarını ve çok zor koşullarda çalıştırıldıklarını anlatır. Fakat e, kampta bir köpek vardır. Köpeğin adı Bobby'dir. Ve Bobby kamptaki tutsakları gördüğünde öyle sevinçle kuyruk sallar ki aslında bu sevinçte, bu kuyruk sallamada Bobby'nin bakışlarında Levinas insan olduğunu tecrübe eder, hatırlar ve Bobby içinde şöyle der: Almanya'nın son kantçısı. Savaş sonrasında Levinas'ın Fransa'ya döndükten sonra lise müdürü olarak çalıştığını görüyoruz. Yani Yahudi çocukların Gittiği bir okulda müdür olarak görev yapmaktadır. Ama felsefe faaliyetine de devam etmektedir. Felsefi kitaplar yazmaya devam etmektedir. Bu dönemde 1947-48 yılları arasında Zaman ve Başka ve Varoluştan Varolana adlı iki küçük konferanslar dizisi yayınlar ve bu kitaplarda Devinas'ın düşüncesinin temel sorularıyla karşılaşırız. Bu kez sorular bütün felsefe geleneğini ilgilendirecek bir biçimde yeniden formüle edilmiştir ve ırkçılığa karşı Levinas yeni bir felsefi düzlem, yeni bir sorgulama başlatmış gibi görünmektedir. Zaman ve başka da Levinas çoğulcu bir felsefe yapma gerekliliğini ilan eder. Aslında bütün felsefe tarihini, batı felsefesi tarihini sorgulama zorunluluğu hissetmektedir. Yaşananlardan sonra, İkici Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan sonra ve Parmenides'le bir kopuş ilan eder. Parmenides'le kopuşun anlamı nedir? Parmenides, Platon gibi felsefenin başlangıcında bulunan filozoflardan bir tanesidir ve Parmenides varlığın bir olduğundan söz eder. Yalnızca varlıktan konuşabileceğimizden, var olmayan hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğimizden söz eder ve Parmenides dolayısıyla felsefenin temeline biri, aynıyı ve özdeş olanı, varlığı koyar. Aslında Levinas buradan itibaren sorgulamaya başlamak ister. Çünkü bu jest çeşitli filozoflarda kendisini tekrar edecektir ve felsefenin İçine kayıtlı temel jestlerden birisi haline gelecektir. Birle kopuşu ilan etmek aynı zamanda bir zamansallık düşüncesi içerisinde gerçekleşecektir Levinas'a göre. Birle kopuş demek başkaya imkan veren bir düşünceyi başlatmak, devreye sokmak anlamına gelir. Çünkü bir aynı özdeşlik temelli felsefeler Levinas'a göre Başkaya izin vermeyen düşüncelerdir. Başkayı ya ya asimile eder veya asimile edemediği zaman da mutlaka indirgemenin bir yolunu arar bulur. Ve Levinas bir bakıma aynıdan başkaya gitmek imkanı üzerine düşünmeye başlar ve bunu zamanın açılışının imkanı olarak ortaya koymak suretiyle yapar zaman ve başkada. Yani... Fenominolojiye baktığımızda sıradan zaman anlayışına alternatif fenominolojik zaman anlayışlarının ortaya koyulduğunu, geliştirildiğini görüyoruz. Örneğin Husserl tarafından, Heidegger tarafından, Levinas'ta bir bakıma bu Bergson'dan beri diyelim zamanı yeniden düşünmek, kim zaman özne'den, kim zaman bilinçten, kim zaman hafıza olarak, kim zaman varoluştan itibaren düşünme cesini tekrar eder. Başka ile ilişki olarak açılan zamanı ele almak suretiyle yapar bunu. Varoluştan var olanaya baktığımızda ise Levinas'ın bazı deneyimler üzerinde durduğunu görürüz. İşte bu deneyimler... Bir takım sınır deneyimler olarak adlandırılabilir ve soykırım tecrübesi üzerine ve bunun bir tecrübe olup olmadığı da elbette sorgulanabilir. Özneyi yeniden felaket bağlamında, felaket tecrübesi içinde ve sonrasında düşünmemize yardımcı olacak bir takım bize kavramlar verir. Yani özneyi felaket tecrübesinin içinde ve sonrasında yeniden düşünmemize olanak tanıyacak kavramları yaratır. Örneğin uykusuzluktan bahseder, insomniyadan bahseder Levinas ve burada bir uyanıklık, ayıklık vardır aslında fakat özne yoktur. Yani ayıklığın olduğu, ama bilinçli bir öznenin tecrübelerinden söz edemeyeceğimiz bir ayıklığın ortaya çıktığı bir durumdan bahseder Levinas. Ve bunu kişisiz ve nötr olan bir ontolojik düzleme geri dönüş olarak tarif eder. İlya. İlya var diye çevrilebilir Fransızca'da ama aslında Levinas'ın sözünü ettiği, bu tecrübe özne, nesne, öncesi yani deneyimi klasik bir biçimde düşündüğümüz hiçbir kavramın artık işlemediği bir anonim varoluşu tarif etmek için kullanılmıştır. Burada bir varoluş vardır ama henüz o varoluşu üstlenen bir var olandan, bir özneden, bir özgürlüğü taşıyabilecek bir benden söz edemeyiz. Varoluştan varolana böyle bir varolanın anonim varoluşun zemininden nasıl ortaya çıktığını ve varoluşun nasıl üstlendiğini, nasıl seçim yapan özgür bir özne haline gelebildiğini betimleyen fenomenolojik bir eser olarak okuyabiliriz. Burada aslında çok önemli bir tez öne sürülmektedir. Öznenin temeli düşünen ben veya özgürlüğü taşıyan ben, varoluşuna hakim olan ben. Seçim yapan ben değildir. Bu elbette varoluşçuluğa ve modernist bir varoluşçuluğa itiraz eden bir tez gibi ele alınabilir. Aksine varoluşun temelinde öznenin yitip gittiği neredeyse travmatik bir tecrübeyi düşünmemize el veren bir kaybolmuşluk hali mevcuttur. 1947-48'de Levinas'ın anonim varoluştan söz ettiğini belirttik. Yani mevcudiyetin yokluğa, yokluğun mevcudiyete dönüştüğü bir deneyim bu. Deneyim adını tam da veremeyeceğimiz bir deneyim. Çünkü öznesi yok ve bir nesnesi de yok. Bir ayıklık ama bir uğultu içinde olma hali. Yani dünyanın yittiği, dünyanın anlamlı bir bütünlük olarak tecrübe edilemediği bir uyanıklık ve bir teyakkuz hali. Bu aslında sınır bir deneyim ama travma deneyimine de çok benziyor. Kişisiz olmayan bir varoluş, varolunun henüz ortaya çıkmadığı ve varoluşunu üstlenemediği bir hal. Yalnızca travma içinden geçen öznenin hali değil aslında, travma dolayısıyla zamandan çıkan, kendisini zamanın durmuş olduğu bir halde bulan ve dolayısıyla yaşadıklarını anlatamayacak bir öznenin halinden bahsediyoruz burada. Blanchot'un Levinas'ın Opus Magnum'una yani en önemli eseri sayabileceğimiz olmaktan başka türlü ve özün ötesinde ye cevaben yazmış olduğu felaketin Yazısı adlı eserine baktığımızda 1980'de yayınlanan orada da temel sorunun felaket anlatılabilir mi olduğunu görüyoruz. Bu içinde bulunduğumuz politik bağlamda da önemli bir soru bizim için. Çünkü felaket tarihçilerin, yani bir halkın yok edilmesi manasında felaket. Tarihçilere bırakılabilecek bir mesele midir? değil midir? Şimdi böyle bir felaket eğer devlet tarafından örgütlenmiş ise elbette bunun belgelerinin de yok edildiği, ortadan kaldırıldığı bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla tarihçilerin işi zor. Ama böyle bir olayın anlamı yalnızca tarihsel araştırmalarla ortaya çıkarılabilecek bir şey de değil. Dolayısıyla tanıklıklara bakalım denebilir. Fakat burada tanıklık da son derece zor. Çünkü tam da bir soykırım deneyiminin felaket yaşantısının yaşantı ve deneyim olmaması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani orada buna maruz kalan, tabi kalan insanın özneliğini kaybetmesi ve anonim varoluşa indirgenmesi, tamamen edilgin bir hale gelmesi ve dolayısıyla zamanın dışına çıkması zamansallığının kesintiye uğraması. Yani bu bir anlatısı olabilecek lineer bir biçimde konuşulabilecek bir şey değil dolayısıyla. Bu yalnızca çok acı şeyleri konuşamamakla ilgili de değil. Özneyi kaybetmekle ilgili ve deneyimi kaybetmekle ilgili. Bir bakıma çölde adını bile hatırlamaz insan. Edmond Diabes'in şiirlerinde çıkar bu çöl imgesi ortaya Yabes'te Yahudi bir şairdir ve o da aslında yine felaket yaşantısından ve bunun anlatılamazlığından bizeden vurur. Dolayısıyla tanıklık da kolay değildir ve doğrudan değildir ve mevcudiyet deneyimine geri götürülebilecek bir anlatı koymaz ortaya. Aynı zamanda bu edilginlik Levinas'a göre ve Blanchot'a göre radikal bir edilginlik. Yani bizim alıştığımız etkinlik edilginlik kategorilerinin ötesinde edilginlikten daha edilgin bir durumdan söz ediliyor aslında burada. Levinas varoluştan varolana da ölmenin imkansızlığından söz eder. Yani ölmek de aslında, intihar etmek de bir kahramanlık gösterisidir. Bir öznelik gösterisidir. Ama öznenin tamamen eridiği ve çözüldüğü halde aslında ölememek ile karşılaşırız. Ölecek gücü olmamakla karşılaşırız. Ve bu travmatik zamanın içinden böyle kayıp olarak ve özneliği erimiş olarak geçtiğimiz ve çöllerde dolaştığımız zamanın ardından tekrar hayata dönebilmekte de son derece zordur. Çünkü yas tutabilmek gerekir. Bir yas çalışması yapmak gerekir. Fakat yaşanmamış ve deneyimlenmemiş bir şeyin yasını tutabilmek, onun hakkında konuşabilmek de son derece zordur. Ve dolayısıyla yalnızca bir felaketi meydana getirenler o felaketi silmeye ve üstünü örtmeye çalışmaz. O felaketi temaruz kalan ve onun etkilerini vücudunda, özneliğinde, benliğinde taşıyan da onun hakkında konuşmakta zorlanır ve onun üstünü örtmeye çalışır. Biraz makinesel bir varoluşa giriyoruz ondan sonra. Ee, Janin Altunya'nın babası Vahram Altunya'nın yaşadığı Derzor çöllerinde, yani felaket Ermenilerin yaşadığı felaketten sonra çöllerden geçişi ve uzun yıllar kaybolarak çöllerde dolaştıktan sonra Fransa'ya geldikten sonra kurduğu ailede o ailenin içinde nasıl aslında yaşananların konuşulmadığı ve insanların nasıl hayatı tutunmaya çalıştığı biraz otomatik ve makinesel bir biçimde hayatın günlük hayatın onlara emrettiği şeyleri yaparak ve aslında büyük bir felaket olmamış gibi hayatlarına devam ettiklerini anlattığı Geri Dönüşü Yok adlı eserine de burada müracaat edebiliriz yakınlarda Türkçe çevirisi yayınlandı. Bu çeviri de dil bilimcilerin ve psikanalistlerin Vahram Altunya'nın tuttuğu 19 sayfalık günce üzerine yazdıklarını görüyoruz. Onun nasıl aslında yaşadığı veya tırnak içinde yaşadığı tecrübelerden, Hiçbir duygu, duygulanım içermeyen bir biçimde, sanki soğuk olgularmış, başkasının başına gelmiş şeylermiş gibi söz ettiğini görürüz. Bu da aslında yası tutamadığını anlatır. Ne kendi ailesinin başına gelen ne kendisinin başına gelen şeyin yasını tutamadığını gösterir Vahram'ın. Çünkü yas tutmak demek bir yaşantıyı bir duyguyla ilişkilendirebilmeyi gerektirir ve henüz bunu yapamamaktadır. Levinas Blanchot için saf aşkınlığın düşünürüdür der. Ayrılığın, bağlılığın değil. Burada aslında felsefenin, çağdaş felsefenin ikiye bölünmüş manzarasından da dem vurabiliriz. Bir yanda aşkınlık düşünürleri, diğer yanda ise içkinlik düşünürleri. Örneğin Spinoza gibi, Döloz gibi. Bir yanda Dünyanın tıpkı bir örümcek ağına benzediği ve bütün bireylerin ilişkileriyle birbirine bağlı olarak bireyselleştiği ve ayrılığın olmadığı bir model. Diğer yanda ise o örümcek ağının parçalanmış hali ve başkaya gitme ve aşkınlığın imkanını sorgulayan bir ayrılık başlangıç noktası olarak çıkıyor karşımıza. Levinas ve Blanchot'da bu ayrılık ve yalnızlığı buluyoruz. Başka ile ilişki kurmanın zorluğunu ve baştan itibaren verili olmayışını görüyoruz. Ve etik de tam buradan itibaren ele alınıyor ve etik ve politikada tam bu zeminden itibaren yeniden düşünülmeye çalışılıyor. Belki de Burada soykırım felaket yaşantıları düşüncenin temelinde olduğu için böyle bir başlangıçta buluyoruz kendimizi. Dahası belki de asıl sorun Levinas'ın dediği gibi bütünselleştirmeyle ilgili. Bireyleri, kişileri bir bütünün parçası olarak görme ve ele alma ile ilgili. Başkalığa ve farklılığa tahammülsüzlükle ilgili. Elbette burada içkinlik düşüncelerinin farklılıklara izin vermediğini söylemek istemiyoruz. Ama Levinas böyle bir riskten bahseder. Onun gözünde özellikle Hegel'in düşüncesi ve bütün monist düşünceler, olumsuzluğa dayalı diyaretik düşünce, farklılığı, başkalığı aynıya asimile edecek bir hareketi temeline koyar. Levinas bütün soykırımları, bütün felaketleri antisemitizmle ilişkilendirir ve olmaktan başka türlü ve özün ötesindeyi hem Yahudi soykırımında katledilen 6 milyon Yahudiye hem de dünyada geçmişte ve gelecekte olacak bütün soykırımlarda ölen insanların anısına itaf eder. Çünkü bunların hepsi aynı Sebeple hayatlarını kaybetmişlerdir. Aynı başka insana tahammülsüzlük yüzünden. Bütünlük ve sonsuzda Levinas'ın başkayla ilişkiyi yüz yüze ilişkide somutlaştırdığını söyleyebiliriz. Yüz yüze ilişkiyi etik ilişki olarak ele alır ve yüzün kavranamazlığının ve görünlemezliğinin altını çizer. Yüz bana bakar ve konuşur. Ne bir mevcudiyettir ne de bir yokluktur. Levinas yüzü iz kavramıyla birlikte düşünür. Bir bakıma yüz bir hayalete benzer. Tıpkı hayaletlerle olduğu gibi de bir adalet sorunsalı vardır yüz yüze ilişkide. Yüz zamanla ve adaletle ilgili bir mefhumdur. Burada daha fazla Levinas'ın fenominörüsüne ve yüz yüze ilişki hakkında neler söylediğine girmeyeceğim. Onun yerine Derida ile bitirmek istiyorum konuşmamı. Derida da Marx'ın hayaletlerinde bütün tarih sorumsalını hayalet izleyiyle birlikte ele alır düşünür. Yani bu da Hegel'e bir naziredir belki de. Çünkü Hegel için tarih sorunu tinle ilgilidir. Yani tarihin Evrensel öznesi tindir ve tarih bir zorunluluk ve bir gelişim içerir. de için ise tarih ya da tarihe ontolojik bir yaklaşım aslında bir hauntoloji yani musallat olma manasında bir varlık düşüncesini gerektirir. Hayaletler bir bakıma kötü gömülmüşlerdir, hayatla ölüm arasında kalmışlardır. Ne Tam manasıyla yaşayan canlılar ne de ölüp yok olabilen, unutulabilen varlıklardır. Sürekli olarak çıkıp gelip bizi rahatsız ederler. Çünkü aslında tıpkı hamlet, Shakespeare'in hamletinde olduğu gibi Shakespeare'in hamletiyle başlar. Ortada bir haksızlık, adaletsizlik vardır geçmişte yapılan. Ve e, hayalet bunun hesabını sormaya gelmiştir. Adaleti hatırlatmaya gelmiştir ve tam da bu yüzden zaman eklemlerinden kopmuştur. Dolayısıyla bütün tarih sorunsalı bir miras meselesidir. Neyi miras alacağız, nasıl miras alacağız, miras olarak bir şeyi almak nedir? Tarihsel, kültürel bir mirası elbette seçerek alıyoruz çünkü her miras, Heterojendir, homojen değildir hiçbir miras. Fakat bu seçimde keyfi bir seçim değildir. Çünkü sadece örneğin Osmanlı'nın mirasını taşımak gibi bir meseleye bakarsak sadece Kanuni'yi ve Osmanlı'nın işte çeşitli büyüklüklerini miras olarak almak istesek de bunu seçsek de bu seçimin ötesinde aynı zamanda bu miras bir sorumlulukla ve bir adalet sorunsuzluğuyla birlikte gelir bize. Bu mirasın da kendi hayaletleri vardır. Adalet hiçbir zaman sadece yaşayanlarla bir ilişki değildir. Aynı zamanda geçmişte yaşamış olanlarla ve gelecekte yaşayacak olanlarla da bir ilişkidir. Dolayısıyla hem felaketi yaşayanlar ve bu tırnak içinde yaşantıyı miras olarak alanlar için hem de bu mirası almak istemeyenler ve reddedenler ve kendinin olmaktan çıkarmak isteyenler yani bir bakıma bunun tarihsel sorumluluğunun üstüne kaldığı özneler açısından bir yaz tutma, yaz çalışması yapma gereği vardır. Çünkü Yaz çalışması yapmak bizi tekrar sıradan normal deneyime geri döndürür. Tekrar canlı, gerçekten yaşadığını hisseden ve bir şeyler üreten, kendi kendine dürüst, kendi hakikatiyle karşılaşabilen özneler olmamızın ve yeniye kendimizi açmamızın imkanı geçmişle yüzleşme veya geçmişteki bir kaybın, bir acının, bir felaketin yasını tutabilmekle ilgilidir. Sevgili dinleyiciler haftaya yeni bir felsefe vakti programında buluşmak üzere hoşçakalın.